Günaydın Çocuk Kitapları Programı bir dolap kitap başladı. Günaydın. Ee, senin önce bazı anonslarım var. Evet, e, Açık Radyo 20. yaşında ve Dinleyici Destek projesi de 12. yaşını kutluyor. Ee, geçen hafta cumartesi günü 14 Mart'ta 12. Radyo Şenliği başladı. 9 gün 99 saat sürecek özel bir yayın bir, bir yayın maratonu diyelim ve bugün son günü artık. Ee, hafta boyu açık radyo'nun telefonları sürekli çaldı. Ben de radyoyu dinle yani dinleyici evet. olarak telefon seslerini duydukça heyecanlandım. Ee, hala destek olmadıysanız bugün e, destek olma şansınız var. Hemen destek yapıp destekte bulunabileceğiniz telefon numarasını hatırlatayım. 0212 343 4141. 41 ee, açık radyo atikradyo.com.tr'den de destekte hı hı. bulunabilirsiniz. Sayfanın sağ üst köşesinde bir destek olun butonu var. Oraya girerek istediğiniz programı adını seçerek ya da tamamen hı hı. radyonun tercihine bırakarak destekçi olabilirsiniz. Evet destek olmadığınızsa hadi olun. Ve biz hemen elimizdeki yani kitaplara geçelim. başlayabiliriz. Sen, sen bir kitapla başlayacaksın. Evet benim elimde bir ee, bende de bir sinema maratonu var. Heh. Çok ilginç bir kitaptı bu. Ee, Fantastik Komik Sinema Ailesi. Kelime yayınlarından çıkmış bir kitap bu. Andrea Valente tarafından yazılmış. Julia Bimfield tarafından da resimlenmiş. Türkçe'ye çeviren Ala Sivas Gülçur. Ee, Fantastik Komik Sinema Ailesi gerçekten büyük... Yani birkaç nesil devam eden hı. bir ailenin öyküsünü anlatıyor. Haber öykü kitabı mı bu? Gibi yani. yani değişik. Ben bir tür sinema belgeseli. O da olur. Ha, yani e, ben bu kitabı tam olarak tanımlayamıyorum. Kısa kısa bölümlerden ve kısa kısa e, insan hikayelerinden oluşuyor. Hı. Ama bu insanların her biri o dediğim büyük aileye e, ait bir Neyse kişi. Yani, Şöyle başlıyor kitap yani kitabın her bölümünde bir isim var zaten o, o kişinin öyküsünü anlatıyor o bölüm. Lucille, Lucille ya da hı hı. genelde e, İtalyan isimleri var. E, Lucille ya da Lucille nasıl okunduğunu bilmiyorum İtalyan olduğunu varsayarsak Lucille. Işıklar şehri Paris'te yaşardı diye başlıyor. Babasının hı hı. büyük büyük annesiymiş bu. E, Latince'de ışık anlamına geliyormuş zaten adı hı hı. da. Ve 19. yüzyıl yerini 20. yüzyıla bırakmak üzereyken geçiyor. Hikaye o zaman başlıyor. E, Lucille'in diğer kendi devrinde yaşamış genç kızlardan farkı... E, ...daha farklı meraklarının olması. Yani Hı -hı. parklarda gezip dolaşmaktan çok e, sinemayla ilgileniyor. Zaten iki kardeş var onunla, onun peşinden koşan... Hı -hı. E, August iki kardeş ayrı. Evet ha, evet. Ha, yani on, ondan çok hoşlanan August Aha, ve Louis diye iki kardeş var. Ee, en sonunda cesaretlerini toplayıp Louis ile birlikte işte dolaşmak, gezmek işte. Mat Çıkma teklif ediyorlar. İstiyorlar. <gülüyor> ee, ve ilk önce hanginiz beni sinemaya davet ederse onunla memnuniyetle evlenirim diye bir yanıt alıyorlar. Vay Ama arkadaş. Sinema nedir? Yani çünkü Aha. sinemanın ne olduğunu henüz kimse bilmiyor. Ve bu iki kardeşin de hiçbir fikri yok. Evet, Lucille'in böyle bir ideali var. Ee, daha sonra Lucille ikisini de tercih etmiyor ve onu sinemaya götürme zahmetine girmeden gönlünü fetheden François ile evleniyor. <gülüyor> Çok ilginç bir hikayeymiş gerçekten. <gülüyor> ee, ve bir sonraki kişiye geçiyoruz. Lucille'in erkek kardeşi Hı -hı. Antoine... Ee, Lucy ile François evlendikten sonra işte bir deniz kenarında bir eve yerleşiyorlar, çocukları oluyorlar ve yaşadıkları yere Lucy'nin erkek kardeşini de götürüyorlar. Ve ablasından ezbere duyup öğrendiği Paris'i görmek istiyor. Ve nişanlısı ile birlikte oraya gidiyor Antoine. Paris'te bir kafeye giriyorlar ve kafede ellerine geçen menüde kahve, kurabiyeler, meyve suları ve Treninle siyota nasıl okunuyor? La Ciota herhalde, garına girişi diye bir şey var. Bunun ne olduğunu anlamadıkları için, hani biraz da pahalı hmm. bir şey, cesaret edemeyip hani sıradan başka bir şey sipariş veriyorlar. Sonra bir anda kafenin duvarında üstlerine doğru gelmekte olan bir tren hmm. görüntüsü beliriyor. İnsanlar paniğe kapılıyorlar. Trenin gerçekten o kafenin içine daldığını sanıp, Apar topar kendilerini dışarıya atıyorlar ve bu bölümün sonunda bir trenin siyota garına girişi. August Lumière ve Louis Lumière kardeşlerin Lumière, ha, yaklaşık şey... 45 saniyelik <gülüyor> filmiyle ilgili kısa bir metin kutusu var. İlk bölümdeki August ve Louis'nin hikayesini, ya yani August ve Louis'nin kimler olduğunu bu şekilde öğreniyoruz ve Lumière'de ışık bu, bu arada. Evet. Lucile'in kızı, Georgette'in öyküsüne Peki. geçiyoruz. Ama böyle ve... bağlantılı bir kişiler bunlar. Aa, evet yani, yani bu aslında kurgu kişilerden bahsediyoruz evet. sanırım. Ama bir şekilde bütün sinema tarihini birbiriyle ilişkilendirerek anlatmanın bir formu olarak. Aynen öyle. Her bölümde dediğim gibi bir isim var. O ismin altında giderek kalabalıklaşan bir soy ağacı listesi var. Lucille'in kızı Antoine'in yeğeni. Georgette'e geçiyoruz ve e, işte aya yolculuk o Melie'in evet. e, ünlü aya yolculuk filmi. ilk bilim kurgu filmi. Evet, uzay oldu, mermisi dolunayın evet. sağ gözüne saplanır. O ünlü şey, evet. e, görüntü. E, Georgeet böyle bir gösteriye gidiyor. Bunu izleyenlerden biri oluyor. Ve arkasından Georges Melie'nin 1902'deki 12 dakikalık aya yolculuk filmi hmm. hakkında bilgi veriliyor. Boris, e, Georget'in kardeşi. ...Transilvanya'ya yolculuk yapıyor ve Aa. orada bir dostu oluyor, bir kont. Kont'la iyi vakit geçiriyorlar. İşte kont'un devasa bir şatısı var. Karanlık odaları olabilir ama olsun <gülüyor> <gülüyor> diye anlatılıyor. Güzel, işte Karpatlar'da güzel yemekler yiyor. İşte en sonunda her seyahat gibi bu seyahatte sona eriyor. Boris geri dönüyor ama... Yol yorgunluğu mudur işte bir kansızlık yüzünde bir solgunluk var bu arasında. <gülüyor> <gülüyor> Nosferatu bir dehşet senfonisi Fridrich Wilhelm Murnau 1922 ee, yine çok ünlü evet. sinema tarihinin en eski filmlerinden biri ee, diye bu şekilde devam ediyor hikayeler ama e, hikayelerdeki karakterlerin isimleriyle filmlerdeki karakterlerin isimleri arasında da böyle e, ufak göndermelerle devam ediyor yani bu ailedeki insanlar o filmdeki kişiler mi hmm. o kişiler yani bu insanlar yüzünden mi o filmler olmuş ya yani iç içe geçen hmm. böyle e, mesela, güzelmiş bu bu fikri çok beğendim. mesela e, Lucille'in torununa geliyoruz 10. bölümde Dorotea e, Amerika artık aile Amerika'ya gitmiş ailenin bazı Hı -hı. bireyleri e, Dorotea uzun zamandır kendisinin haber alınamayan bir aile üyesi kim bilir neredeydi diyor yani gitmiş ama gelmemiş sonradan işte e, onun bir fırtına geçirdiği Hadi bir kasırgadan kendim. bahsedildiği <gülüyor> kansas dalaylarındayız kardeşlerinden bahsediliyor işte e, korkuluğa bağlıyor başka bir kardeşi var işte e, işte kansastaki fırtınalar öyle bildiği <gülüyor> fırtınalardan da değildi deniyor ve e, gökkuşağının altından hafifçe süzülen cesur, içten ve akıllı Dorothea'mız. Vay, Yine var, şarkıya var. gönderme <gülüyor> yapıyor e, gibi. E, her bölümde işte dediğim gibi sonunda o filmle ilgili bir Hı -hı. bilgi var. Filmden e, bir fotoğraf da mutlaka kullanılıyor. E, ve bu şekilde... Oz büyücüsünden bahsettik. Evet, tabii, Oz büyücüsü. Söyleyelim. Sonra hızlı hızlı hangi filmlerden e, söz edildiğinde... An, e, yani Kısaca özetleyin. Çok böyle e, önemli mihenk taşı e, sinema tarihindeki filmler, karakterler. Evet, Zorro'nun işareti var mesela. Şimdi hepsini okursam çok uzun sürer ama bazıları sıcak sever var. Hmm. E, sapık var. Hmm. Psycho, Alfred Hitchcock. E, yani o sapığın e, hani o en hmm. dramatik sahnesinde aslında... E, rahatsız edici müziği yüzünden yani hmm. hiçbir kan ya da vahşet hiç, evet, evet, görülmediği şey halde e, ürkütücü yani insanın en tedirgin eden film evet, sahnelerinden yani biri olduğunu anlatıyor. Biri e, ondan sonra The Tiffany'de kahvaltı var. E, Blues Brothers'a geliyor. Star Wars ben bir tek Star Wars bölümünden memnun kaldım. Ben tatmin etmedi. <gülüyor> Ay Yani burada e, kişiler ve olaylar hikayeler çok güzel bağlanmış ama Star Wars biraz zorlama gelmiş. Eh olabilir ama be. Yani biraz hani başka bir galaksi filan ya. Evet yani orada başka bir... işte eğer Juliette o güzelle evlenseydi her şeyi titizlikle planlardı. Mesela balayı seyahat için uzak bir galakside önceden rezervasyon yaptırırdı diye konuya giriyor. <gülüyor> ama Obi-Wan Kenobi e, yeterli e, payı, ilgiyi almamış, almamış burada. Darth Vader, Darth Sirius bunlar peki... Onlara değinmiyor Obi-Wan o bir van dayacak yani. Da, e, Dolanıyoruz. E, tek e, umudumuz tabii ne yapsın. <gülüyor> sonra işte Blues Brothers e, ve e, daha ilerleyen yıllarda işte Roger Rabbit var. Ha. sonları. Evet ne 1988, ünlü olmuştu yok mu? Evet. tabii. E, ve Toy Story ilk Aha. 3D animasyon evet. yani e, alınmasa olmazdı. E, giderek günümüze doğru yaklaşıyor elbette. Yüzüklerin Efendisi var, bir şey Frodo, evet, Yüzük Kardeşliği, ee, uzak doğuya gitmiş. Hmm. Rumları kaçışı, falan mı? kaçışı. Aa, Miyazaki mı? Ah, Miyazaki mı mi on? Süper. Evet. Çok evet. iyi bir şey yapmış. <gülüyor> Miyazaki 2001 yılına geliyor. Sonra 26. bölümde ki, bölüm başlıyor. Kişi adı Ben. Ha, kendisine bağlı. Kısacık kendisine bağlıyız. İşte e, Lusille çıkacakmış. Sinemaya gideceğiz. Umarım sohbet ettiğimizde çok fazla film izlediğimi söylemez diyor. Ve sonunda Avatar'la noktalanmış. Ha, bak, i̇şte bu da 2009 olmuş. yılında Avatar'la sona eriyor. En son bölümde içindekiler sayfasında böyle bir isimler silsilesi. Kitabın toplamını görebilirsin böyle. Kim, evet, kimin evet, bir mesinmiş? film dizini gibi mi? Ha, yo yo dizin yani aslında. Evet bu, evet. Sanki. evet. E, kitaptaki karakterlerin işte e, soy kütüğü gibi e, anlatılmış. E, gençler için sinemaya giriş dersi i̇şte gibi. Evet, evet. Sinemaya ama... giriş 101. <gülüyor> evet. e, ama yani işte çok teknik teknik bilgiler değil de böyle hikayeleştirerek kurgusal bir yapıyla Hı -hı. anlatılmış ama e, söylenmesi gereken ...filmlerden, yani en eski filmlerden... ...benim hani, bilmiyorum kaç saniyelik... ...filmlerden Avatar... ...yani teknolojinin... Evet, ...bütün nimetlerinden evet. yararlanılan... ...Avatar'a kadar... öyle uzun bir yolculuk... ...fantastik komik sinema ailesinde anlatılmış... ...bu kitapla ilgileniyorsanız... ...bu yayını... dolapkitap.com'da yayınladığımızda... ...oraya bir yorum bırakarak... ...çekilişe katılabilirsiniz. katılabilirsiniz... ...bir kişiye bu kitabı armağan edeceğiz... İstersen kitapta söz edilen evet, bir şarkı, filmlerden, o filmlerden birinden. E, aristokrat kedileri izlemiş miydin? Ben izlemedim. Ben de izlemedim. 1970 yapımı bir çizgi film bu. E, aristokrat kedilerin bu kitapta da söz ediliyor. Bir grup cazcı kedinin Everybody Wants To Be A Cat şarkısını söylediği filmin en ünlü sahnesini izlerken yerinizde durmanız imkansız yazıyor. <gülüyor> Biz de şimdi onu dinleyelim. Everybody Wants To Be A Cat Because the cat's the only cat who knows where it's at Tell me everybody's picking up on that feline beat Cause everything else is obsolete A square with a horn makes you wish you weren't born Every time he plays But with a square in the act, you can set music back Through the caveman days I've heard some corny birds who tried to sing. Little the cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dick, long-head, geeky stuff like that? When everybody wants to be a cat. A square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinky-tinky-tinky with a square in the act. You can set music back to the caveman days. Oh, a rinky-tinky-tinky. Yes, everybody, everybody wants to be a, a cat. cat. Because a cat's the only cat, cat. who knows the where it's at. Where When it's at? playing jazz, you always has a welcome back. Back. Cause everybody thinks a swingin' cat Oh boy, furrows, let's rock the joint Ha <laughs> ha, grow with <cats>. <laughs> <laughs> 94.9 Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet bir sinema kitabından bahsettin sen. Çok eğlenceli bir kitapmış. Şimdi ben başka bir konuya geçeceğim. Çok eğlenceli bir konudan çok önemli bir konuya geçeceğim. Bugün dün pardon 21 Mart günü Down Sendromu Farkındalık Günü idi. Ee, ve bu konuda e, yapmamız gereken çok şey var. Türkiye gibi bir ülkede yaşarken aslında her konuda yapmamız gereken çok şey var. Bu da onlardan birisi ve en önemlilerden bir tanesi belki. Çünkü doğrudan çocukları ilgilendiren bir konu. Ee, bu konuda bir kitap var e, elimde. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları dizisinden çıkmış Down Sendromlu Bir Arkadaşım Var adlı ee, bir kitap bu. 6 yaş ve üzerine önermiş e, TÜBİTAK ama herkes kendi çocuğunu daha iyi tanır. Ee, kitabı Jennifer Moore Malinos yazmış Marta Fabrega tarafından e, resimlenmiş çeviriyi de Umut Hasdemir yapmış ee, kitabın başlangıcında işte bir kahramanımız var ee, bu kahramanımız bir e, yaz kampına e, gidiyor bu kampta işte başka çocuklarla buluşuyor. Bir sürü çocuk var. Bir hafta kadar bir zaman geçiriyorlar. Çok eğleniyorlar. Gayet güzel. Her şey yolunda. Sonra derken grup liderleri Bayan Teresa var. Bayan Teresa da çok eğlenceli bir insan. Hani çocuklarla sürekli yakından ilgileniyor. Güzel etkinlikler yapıyor vesaire. Gelip diyor ki çocuklara aramıza yeni bir arkadaş katılacak. Bir, yeni bir arkadaşınız olacak. Hı hı. E, fakat hani Tami adlı bir arkadaş onun rahat etmesi için sizden biraz daha hassas olmanızı, biraz daha ona özen göstermenizi e, onunla ilgilenmenizi e, istiyorum. Çünkü yardımınıza ihtiyacı olacak. Çünkü Tami Down sendromlu e, diye anlatıyor. Çocuklar da meraklanıyorlar. Yani bilmiyorlar. Down hı hı. sendromu nedir ki diye. İşte bayan Teresa da anlatıyor. Yani genlerinde bir farklılık var. Hı hı. Doğuştan gelen bir farklılık. Onun bir fazla e, geni var. Hı hı. E, dolayısıyla e, biz sizden farklı. Hı hı. E, işte onun e, bazı becerileri sizden daha yavaş olabilir. Bazı konuları e, anlaması sizden daha e, farklı. Yardımınıza daha çok ihtiyacı olabilir. E, dolayısıyla onunla bu şekilde işte ilgilenmemiz hep beraber vakit geçirmemiz gerekiyor. Yani bu çok özel bir durum yaratmıyor aslında. Ben şimdi tam ifade edemedim. Gayet güzel. Burada seviyesi çok iyi ayarlanmış. Hani hiçbir şey yok nasıl söyleyeyim. Bu benim bu tür kitaplarda çok üzerinde durduğum bir konu. Mesela bir vicdan sömürüsü yok. Hı hı. Hani böyle gereksiz ajitasyonlar yok. Öyle bir şey değil. Normal bir durum var ortada. Hı hı o durumun açıklamasını yapan evet, ama daha bir geceden bahsediyor. Kavramını duymamış ya da çocuk açıklanıyor. Birisiyle evet. karşılaşmamış birisi için çocuklar gerekli için... açıklamalar yapılıyor. Ve evet. her şey dozunda, her şey ayarında. Ee, ondan sonra ve sonra hani çocuklar tamam beklemeye başlıyorlar ama bu arada ben mesela bu kısmı çok çarpıcı. Kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. Hı -hı. Bazı çocuklar biraz korkuyor. Mesela bir tanesi Down sendromunun bulaşıcı olmasından korkuyor. Hı -hı. Bir başkası diyor ki ya onun özel bir kampı gitmesi lazım. Çünkü özel hani ön yargılarımız evet. vesaireler hani bütün bunlar ortaya çıkıveriyor birdenbire. Eee ama işte bizim e, kahramanımıza aslında bir türlü görev veriyor bu arada hani beyan ederse yani asıl çünkü o en deneyimli kampçı. E, sonunda tamı geliyor e, işte e, ve e, herkes gibi bir çocuk o da e, işte burada tabii şeyler de anlatıyor mesela dans sendromu olan e, kişilerin işte bazen işitme zorluğu olabilir bazen görmede e, çeşitli derecelerde zorluklar yaşayabilirler işte bir şeyleri öğrenmeleri normalden daha uzun vakit alabilir gibi Aha. ama mesela dans sendromlu çocukların e, işte bazı çocukların tiyatro oyuncusu olarak Yetiştiğinden Aha. de bahsediyor aynı zamanda. Yani bunları öğretmenleri anlatıyor onları. Sonda tami geliyor, ee, tamı ile e, çok iyi anlaşıyor bizim e, bu hikayeyi bize anlatan e, çocuk. Onun adını adı yazmadığı için sürekli böyle Aha. ifade ediyorum. Ee, anlatıcımız diyelim. Anlatıcımız. Ee, anlatıcımızın bir de korkusu var. Ya tamı benden hoşlanmazsa benimle e, benim arkadaşı olmamı istemezse diye bir endişesi var. Bunu annesine. E, söylüyor. Annesinden enfes bir e, öneri geliyor. Annesi diyor ki sen kendin gibi ol ve kararı tamirye bırak. Hı hı. Yani daha iyi bir öneri, daha evet. de, değil mi çok iyi bir öneri? Evet. Ya yani yani. sonuçta bu da bir ön yargı. Yar, evet tabii yani olmaz. hani sonuçta o da öyle bir durum. Ee, hani bazı farklılıklarımız var ve her zaman bazı farklılıklarımız var aslında. Hı hı. Yani öyle değil mi? Evet. E, yani o zaman aslında normal davranmamız gerekiyor. O anlamayılıyor. Bence çok yerinde bir şey. Ve işte e, sonra Tamili anlatıyor bize anlatıcımız. İşte bazı spor etkinliklerinde yavaş kalıyormuş. Mesela işte koşmalı e, etkinliklerde filan. Ama mesela çok iyi çömlek yapıyormuş. Yani bir parça kil aldığı zaman eline. İşte resimde çok iyiymiş mesela Hı -hı. falan. E, işte bunları e, anlatıyor. Mesela e, bu da çok güzel. Bence bu kitabın en güzel e, yanlarından bir tanesi. Anlatıcımız bir, bir hani bir gösteri yapacaklar. Bütün çocuklar gösterilerini hazırlıyor. Yeteneklerini e, göster gösterecekleri bir birbirlerine Hı -hı. işte e, gösteri. Ama bizim anlatıcımız utanıyor. Yani bir şekilde çok çekiniyor bundan. Ve ona Tammy cesaret veriyor. Onu yüreklendiriyor ve hani e, aynı zamanda birlikte çıkıyorlar Hı -hı. sahneye. E, tami gitar çalıyor. Hı -hı. Gitar çalabilen bir çocuk. Çok güzel gitar çalıyor. Bir kamp öğrendikleri bir şarkıyı söylüyorlar. İşte Bizim anlatıcımız da e, tefini çalıyor ve şarkı söylüyorlar birlikte. Herkesi de çok beğeniyor. Üstelik Tami anlatıcımıza gitar çalmayı öğreteceğine söz veriyor. Hı hı. Daha da güzel. E, ve bununla ilgili de hemen sayfayı çevirdiğimiz zaman diyor ki e, işte Tami bana gitar çalmayı öğreteceğine söz verdi. Tıpkı Tami gibi ben de bazı şeylerde yardıma ihtiyaç duyuyorum ve bu çok normal. Hı hı diyor ki bence en önemli e, noktalardan birisi kitaptaki e, kitabın en sonunda da e, anne babalara yönelik notlar var burada e, bu kitabın neden hazırlandığı e, Down sendromunun ne olduğu mesela Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili çeşitli e, veriler var burada 733 doğumdan birinde ve 350 binden fazla kişide Down sendromunun bulunduğuna Aha. dair e, ama Down sendromunu h yani mesela ne olduğunu açıklıyor yani işte kişinin fazladan bir 21. kromozomunun olduğu yani kromozom sayısının toplamda 46 yine yani 47 olduğu genlerle ilgili bir durumdur diyor hı hı. ve bu nedenle bazı tipik özelliklerden bahsediyor işte Down sendromlu çocuklarda görülen işte mesela yüz şeklinin birbirine hı hı. benzemesi vesaire gibi bunları anlatıyor ondan sonra işte bilişsel gelişim genellikle bireyden birey değişir diyor ancak Çoğu vakada hafiften orta dereceye kadar bozukluklar olabilir vesaire. İşte konuşma becerisi, kaba ve ince motor becerileri. E, hani Bunlardan bahsediyor. Yani anne babayı bilgilendiren. Hı hı. Kendi çocuklarına bu meseleyi anlatırken ihtiyaç duyabilecekleri aslında. Hı hı. Yani Gelebilecek... Olası sorular karşısında. Evet yani son derece iyi. Yani bu yetişkinlerin de okuması gereken hı. bir kitap zaten. Çünkü hani kaç kişi ne kadar neyi biliyoruz. Hani, ya da evet. e, okulda öğretmenlerin Okulda öğretmenlerin aynen o şekilde. Olabilir. Yani bunu alıp e, derste evet yani Peki, kullanmaları gerekiyor. Peki kitapta e, Tami geldikten sonra diğer çocukların hani ilk başta hepsi farklı fikirler ortaya koyuyorlar ya işte hı hı. E, korkan var bulaşır. Genelde birlikte. Onlarla çok, ilgili bir şey var mı tekrar? Özellikle o konuda belirtilen tekrar bir şey yok. Genelde birlikte çok iyi vakit geçirdiklerini Tami'nin farklı özelliklerinin e, öne çıktığı yani işte zayıf herkes gibi zayıf olduğu bazı özelliklerinin güçlü olduğu bazı özelliklerinin. Becerilerinin e, olduğu anlatılıyor genel olarak. Onun dışında bir e, şeye değinilmemiş. Yani diğer çocuklarla e, iletişimi üzerinden anlatılan bir şey yok. Ama tabii hani çocukların ortamında e, elbette e, hani bazı sert durumlar yaşanabilir, e, olabilir. Çünkü çocukların e, acımasız bir yanları da var evet. bir yandan. Çok kolay dışlayabilirler. Ötekileştirmesi çok kolay oluyor çocuklar için. E, tabii bunun altyapısı da hazırsa hele bir de aileden gelen... Hı -hı. Ee, kültürel bir bozukluk diyeyim ben buna, ee, varsa dışlamaya dönük, Hı -hı. Hani başka insanları, başka öteki yapmaya evet. yönelik. O zaman tabii bazı şeyler daha da kolay olur ama bu kitapta bundan bahsedilmiyor. Fakat bu kitap aracılığıyla, bu kitaptan yardım alarak birçok meselenin üstesinden gelinebilir gibi de geliyor bana. Hı -hı. Son derece iyi hazırlanmış. Kitabın ee, adını tekrar, tekrar söyleyelim TÜBİTAK popüler bilim kitaplarından çıktı bu kitap. Down Sendromlu Bir Arkadaşım Var adlı kitap. 21 Mart Down sendromu Farkındalık Günü'ydü dün. Ama bunun bir gün farkına varmamız gerekmiyor. Her gün farkına varmalıyız ve bir arada yaşamalıyız. Evet. Sadece farklıyız. Hepsi bu. Evet. Bir Dolap kitabın sonuna geldik. Bizden sonra bugün bu akşama kadar 12. Radyo Şenliği devam edecek. Bugün son günü tekrar hatırlatalım. 0212 343 41 41 numaralı telefondan Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. hoşça kalın